Evet, albi diğme şeytanu recim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah ve ssalatu vesselamü ala rasulillah ve Evet değerli kardeşlerim, bugün Allah nasip ederse yine Usulü İmam Ahmed bin Hanbel'in İhtigat adlı eserine inşallah değinmeye çalışacağız. Allah nasip ederse bu dersimizde Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğu konusuna değineceğiz ve İmam Ahmed bin Hanbel rahimahullah bize Kur'an'ın hakkında bilgi verecek, haber verecek ve Allah'ın kelamı olduğunu bize inşallah bildirecek ve bize iman etmemiz konusunda esası ortaya koyacak Allah'ın izniyle İmam Ahmed bin Hanbel biliyorsunuz bu konuda bir fitneden, bir imtihandan geçirildi. Halkul Kur'an dediğimiz Allah'ın kelamının yaratıldığı konusunda Kendisi bir fitneden geçirildi. O ise Allah'ın kelamıdır demiş. Bundan dolayı zindanlara atılmış ve kırbaçlanmıştır. Onun o güzel sebatının neticesinde ehli sünnet ve cemaat günümüze kadar gelmiştir. Allah onun gibi imanlardan razı olsun. Geçmişte olsun değerli kardeşlerim günümüzde olsun hala Kur'an'ın etrafında birçok grupla fırkalar tartışmaktadır. Biz bugün Allah'ın izniyle Kur'an'la alakalı bilmemiz gereken esası inşallah ortaya koyacağız. Geçmişte Mu'tezile Fırkası dediğimiz akılcı bir fırka Kur'an'ın Allah'ın kelamı olmadığını bir mahluk olduğunu iddia etmiştir. Cehmi Fırkası da Cehmiye dediğimiz aynı şekilde Mu'tezile gibi düşünmüştür. Onların emirler, emirleri, sultanları, müneticilik yaptıkları dönemlerde Müslümanlar baskı altında tutulmuştur. Rabbim nasip olursa inşallah bugün bu sohbetlere değinmeye çalışacağız. Başlığımız değerli kardeşlerim. Vel Kur'an kelamullah ve bi mahluk Kur'an Allah'ın kelamıdır. Yazıyoruz. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Mahluk değildir. Evet. وَالْقُرْعَانُ كَلَامُ اللّٰهِ وَلَيْسَ mahluk. Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Aslında metnimiz uzun ama biz metnimizi önümüzdeki haftalara inşallah nasip olursa yaymaya çalışacağız değerli kardeşlerim. Başlığımızda da metinde de geldiği gibi Kur'an'ın mahluk olmadığını Ahmet bin Hanbel bize haber veriyor. Kur'an değerli kardeşlerim lafzı, harfi, anlamı ve sesi olan Allah-u Teala'nın kelamıdır. Kardeşlerim kelam Arap dilinde iki kelimenin meydana getirdiği anlam bütünlüğü oluşturan kelimelerdir. Yani iki kelimeden oluşan ve anlamı olan ve mütekellim olan, konuşan bir insanın sustuğu ve her insanın da rahat anladığı bir kelamdır. Şimdi Allahu Teala'nın kelamı ise konuştuğu zaman Rabbul Alemin'in hem meleklerinin hem peygamberlerinin işittiği bir kelamdır. Ben bunların metinlerini, şerhlerini sizlere nasip olursa vereceğim. Bazı şeyleri tekrar tekrar anlatacağım ki iyi anlaşsın. Demin ne dedik? Allah'ın kelamı melekler tarafından, peygamberler tarafından işitilir. Biz bu sözlerimizin tümüne Allah nasip ederse delil getireceğiz. Şimdi Allah ona rahmet eylesin. Faziletli bir alim var Humud bin Ukal eş adında. Allah rahmet eylesin ona. Onun güzel bir cümlesi var. O cümleyi şöyle bir anlamaya çalışalım. Bakın o diyor ki: "Sen inan ki Allah konuşur ve O'nun kelamı bir harf ve bir ve ondan işitilir." Biz Allah'ın konuştuğunda kelamı olduğuna, Kelamullah, o yüzden diyoruz. Konuştuğunda kelamı olduğuna ve kelamının konuşmasının harf ve sesle gerçekleştiğine ve işitildiğine iman ederiz. Bunu da bir not edin. İnşallah güzel olur. Biz Allah'ın konuştuğuna, kelamı olduğuna, Biz Allah'ın konuştuğuna, kelamı olduğuna, kelamının harf ve sesle gerçekleştiğine ve işitildiğine iman ederiz. فَنُؤْمِنُوا بِأَنَّ اللّٰهَ يَتَكَلَّمُوا وَلَهُ كَلَمُوا ve an ki lahemi bi harf ve sawt ve yusma minhu biz Allah'ın konuştuğuna kelamı olduğuna kelamının harf ve sesle gerçekleştiğine ve işitildiğine iman ederiz. Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna dair bizim Kur'an'dan, sünnetten, senef imamlarımızdan açık dediller var değerli kardeşlerim. O halde demin söyledi Kur'an Allah'ın kelamıdır dedik ve Allah'ın kelamı olduğuna dair Kur'an'dan, sünnetten ve selaf imamlarından açık delillerimiz var dedik. Şimdi Allah nasip ederse Allah kelamı olduğuna dair Kur'an'dan ve sonra sünnetten ve selaf imamlarından deliller getireceğiz. Bunlara dikkat edelim inşallah. İlk ayetimiz Bakara 75. ayeti kerime en azından ayet numarasını not edebilir ve daha sonra bakabilirsiniz. Asa tatmauna an yu'minu lakum wa qad kana minhum yasma'un kana Allah thumma yuharifunahu min ba'di ma aqaluhu Allah ayette şimdi ey müminler onların size iman etmelerini mi umuyorsunuz Oysaki onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işitirler de iyice anladıktan sonra bile bile onu tahrif edenler ayeti celilede Rabbul alemin yesmeune Kenamullah dedi. Onlar Allah'ın kelamını işitirler. Biz bu ayeti neye deli getirdik? Allah'ın kelamı olduğuna delil getirdik. Kur'an'da Rabbul alemin kendi konuşmasına Kenamullah, Kur'an hakkında Kenamullah dediğini hatırlatmış oldu. Bakara 75. ayeti kerime. Tövbe suresi 6. ayet-i kerimeyi bu konuda delil getirelim. Ve in اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعْ كَلَامَ اللّٰهُ ثُمَّ بِهُ مَأْمَنَهُ Ayet-i celil'e de Rabbul Alemi şöyle buyuruyor. Müşriklerden biri senden eman istediği zaman Allah'ın kelamını dinleyinceye kadar ona güven ver, eman ver. Sonra ulaşması gereken yere onu ulaştır. Ayet-i Kerimede de يَسْمَعْ كَلَامَ اللّٰهِ يَسْمَعْ كَلَامَ الله olarak gelmekte. Yani Allah ayette Allah'ın kelamı olaraktan, kitabından, Kur'an'dan ve konuşmasından bize haber veriyor. Yine bir başka ayet-i kerime وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَقْوِيمَ Allah, Musa ile konuştu. Konuşma Allah'ın kelam sıfatının kendisidir. Madem ki Allah azze ve celle konuştu diyorsa, Konuşma sıfatı var mıdır? Görme, işitme, bütün bunlar nasıl bir sıfatsa aynı keza Allah Azze ve Celle'nin konuşması da, kelamı da bir sıfattır. Yine Nisan suresi 87 ayet-i kerime, ve allahi Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim vardır? Bakın burada söz bakımından hadis, kelam demek, söz demek, dolayısıyla Allah kitabında, hem kelam, hem hadis, hem söz anlamlarını bakınız burada kullanmakta. Yine Nisa suresi 122. ayet-i kerime Söz verilene onu tutma bakımından kim Allah'tan daha doğru sözde olabilir? Bu ayette de Allah'ın kelamı olduğuna deneyim vardır. May'de 166. ayet-i kerimeye bakalım. Ve iz Allah ya İsa'yı Meryem Allah ey Meryem oğlu İsa dedi. Bakın Allah İsa Aleyhisselam'a ne yapıyor? Sesleniyor bunları. Şimdiden inşallah hafızalarımıza not edelim. Biraz sonra Allahu Teala'nın sesi olduğuna, seslendiğine dair bu ayetlerimizi yeniden deli geçirmeyelim. Yani burada Allah Musa Aleyhisselama İsa Aleyhisselama sesleniyor mu? Kitabında konuşuyor mu? Konuşuyor. O halde Allah hakkında konuşma, Allah hakkında bir peygambere veya bir meleğe seslenme Kitap ve sünnette kardeşlerim gelmiştir. O halde Maide 166'yı da delil olarak getirdik. Şimdi Taha suresi 100 Taha suresi 12 ve 11. ayeti kerimeleri de getirelim. Ya Musa inni ene Allah dedi ki ey Musa ben senin rabbinim. Burada da Musa Aleyhisselam'a hitap var, seslenme var. Aynı şekilde Allah da cenab ona ben senin rabbinim demesi söz konusu. Bu Allah'ın kelamının Konuştuğunun açıkça delilleridir. Şimdi bu ayetlerden sonra değerli kardeşlerim Allah'ın kenamına dair Resulullah'tan hadisler getirelim. Hadisimiz Tirmizi'de geliyor ve onu sahip olaraktan görmekte İmam Tirmizi. Hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi şöyledir. Ey kavmin Rabbimin kenamını anlatmaktan tebliğ etmekten beni mı koyuyorsunuz beni men mi diyorsunuz demekte. Burada bakın Resulullah ne dedi? Kenam-ı Rabbi. Benim Rabbimin kelamını. Rabbimin kelamını. Burada demek ki hadiste Rabbim hem kendisine kelam dediği gibi Resulüm de onun kelamı olduğunu tasdik etmiş oluyor. Abdullah İbni Enes rivayet ediyor değerli kardeşlerim. Bu hadis Müslim'de Ebu Davut Tatirimizin İbni Macere hepsinde gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kullarını maşerde, cıplak, sünnetsiz, dilsiz olarak toplar. Yakındaki nasıl işitiyorsa uzaktaki de öylece işitir. Ve Allah şöyle nida eder, şöyle seslenir. Hükümdar benim, hesap gören benim. Hadiste ne gördük? Allah Azze ve Celle konuşmakta, Allahu Teala seslenmekte, maşer gününde topladığı bütün insanlara nida etmekte bu. O halde Allah'ın konuştuğuna, seslendiğine, sesle ortaya koyduğuna, değil mi Allah'ın kelamını, kendi kelamını konuşmasını, sesle ortaya koyduğuna delil midir? Elbette delildir. Yine Bukhari ve Müslü'nün rivayet ettiği bir hadisinde Abdullah İbni Mesud'dan geliyor. Allah ile konuşunca sema ehli sesini işitir. Hadisimiz Açık bir şekilde Allah'ın vahiy ile konuştuğunda sema ehlinin bundan maksak kimler melekler sesini işitir. O halde hadis Bukhari ve Müslüm'de geliyor. Tüm bu ayetler ve hadisler Allah'ın kelamı olduğuna, Allah'ın seslendiğine, Allah'ın sesi nidası olduğuna açık bir deliğindir. Şimdi ayet ve hadislerden sonra ben öncelikle... Allah'ın kelamını ispat edeceğim. Daha sonra bunların açıklamalarına geçeceğim. Lafız nedir? Harf nedir? Ses nedir? Bizim ehl-i sünnet inancımızda iman etmemiz gereken esas nedir? Ehl-i sünnete muhalif olanların bu konudaki görüşleri nelerdir? Bunlara değinmeye çalışacağım. İbn-i Cerir sarih adlı eserinde Muaviye bin Ammar-i Diheni'den rivayet ediyor. Cafer bin Muhammed'e sordum. Dedim. Onlar Kur'an'ın mahluk olup olmadığını soruyorlar. Dedi ki, cevap veriyor, Kur'an yaratan ve yaratılan değildir. Yani ne halık ne de mahluk. Fakat o kenamullah, o Allah'ın kenamıdır. Yani Celir İbn-i Tabari bu ümmetin selefinden bize rivayetle bunları naklediyor. İbn-i yine Sarih-i adlı eserinde i̇bn Uyeyne yoluyla rivayet ediyor kardeşlerim i̇bn ben Uyeyne ben Malik bin Dinar'ın şöyle dediğini işittim. Yani İbn-i Uyeyne Allah ondan razı olsun selefin imamlarından ben diyor Malik bin Dinar'ın şöyle dediğini işittim. Acaba Malik bin Dinar ne demiş? Bakınız. Edrektü meşayikhene muzu seb'ine sene yekulûne el-Kur'an kelâmullah minhü bedâ ve ileyhî yaûd. Ben birçok alime yetiştim. Malik bin Dinar diyor. Yetmiş yıldan beri ben onların şöyle dediğini işittim. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ondan başladı ve ona dönecektir. Demek ki bu ümmetin selefinin, selef imamlarının akidesi bu. Zaten üzerinde durduğumuz İmam Ahmed bin Amber de bunu söyledi. Biz başka imamlarla bu konuda ne yapıyoruz? İnşallah sizlere delil getiriyoruz. İyi dinleyelim bu delili de Beyhaki rahimahullah itikab adlı eserinde rivayet ediyor. Bize Muhammed bin Said bin Sabık'tan rivayet etti. O şöyle dedi. Se'entu ebe Yusuf fe kultu ekane ebu hanife yakulu el kuran mahluk fe kale maazallah وَلَا أَنَا أَقُولُهُ Ebu Yusuf'a Ebu Hanife Kur'an'ın mahluk olduğunu söyler miydi? diye sordum. Ebu Yusuf cevap veriyor maazallah, Allah esir gelsin. Ne o söyledi ne de ben söylerim. O halde bu akide hemen, kimin akidesiymiş o zaman? Hem Ahmet bin Hanbe'nin hem İmam Ebu Hanife'nin hem de Ebu Yusuf'un akidesiymiş. Zaten biz akidemizi bu imamlardan almadık mı? Allah onlardan razı olsun. İmam Bukhari, Hanqul Efsalen İbad adlı bir eseri var. Bu eserinde Süfyan bin Uyeyne'ye dayandırdığı rivayette ki size söylediğim rivayeti naklediyor. Yani ben 70 yıl diyor karşılaştığım diyor şeyhlerimden, alimlerimden Allah'ın Kur'an'ının kemâmu'llah olduğunu işittim. Yani aynı rivayeti İbn Cerrîr Sahihü Sünnete rivayet ettiği gibi İmam Bukhari de hangi kitabında bunu naklediyor? Kanku Efmanül Ebted bu eserde İmam Bukhari de aynı cümleyi aynı rivayeti kardeşlerim naklediyor. İmam <gülüyor> Nalekai yine Ahnüsül sünnetin imamlarından şer usul-i itikad Ahnüsül adlı eserinde Ebü Hasan el İdris Abdul Kerim yoluyla bir rivayette bulunuyor. O şöyle demiştir. Horasanlı bir adam içinde sorular olan bir mektup verdi ve benimle Ebu Leysa gönderdi. O da o mektuba şöyle cevap verdi. Kur'an mahluk diyen adamın arkasında namazı sordum. Bu adam kafirdir. Arkasında namaz kılınmaz. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Bu konuda ilim ehli arasında ihtinaf yoktur. Kim Allah'ın kelamı mahluktur derse, mahlukluğu derken yaratılmıştır derse kafir olur. Bu sözle Allah'ın daha önceden olmadığını sonradan yaratıldığını söylemiş olur. Bu cümleden, bu rivayetten ne anladık. Yani İmam Nela iki gibi güzel imamlar, alimler kendi eserlerinde Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu bizlere nakletmişler değerli kardeşlerim. Beyhaki Esme ve Sıfatlatlı eserinde İbn Rahavey'den rivayet ediyor. Ama İbni Dinar sahabenin önde gelenleri, muhaciri, ensarı ve Bedirlileri görmüştü. Onların aralarında Kur'an Allah'ın keynamı olduğuna dair bir tartışmaya şahit olmamıştı. Demek ki sahabe olsun, tabiğin olsun, selef imamlarımız olsun aralarında Kur'an'ın Kenanullah konusunda tartışma olmamıştır. İlk dönem müminlerin akidesi nedir? Kur'an Kenanullah'tır. Yaratılmış değildir. Yine Ali el-Medeni bu konuda diyor ki Kur'an Allah'ın keramıdır. Kim mahluktur derse kafirdir. Arkasına namaz kılınmaz. İmam İbni bu konuda bir sözünü nakledelim. Vasıtiye şerhinde biz bunu işlemiştik. Aynı zamanda İmam İbni Taymiye vasıtiyenin metninde bunu bize naklediyor. Kur'an harfi ve manası olan Allah'ın kelamıdır. Kur'an harfi ve manası olan Allah'ın kelamıdır. Şimdi kardeşlerim, ben deminden beri mahluk mahluk diyorum da belki bazı kardeşler anlamamış olabilir. Ben öncelikle Kur'an Allah'ın kelamı dedim. Sonra da mahluk değildir dedim. Sonra Allah'ın kelamına ayet, hadis, selef imamlarından, önderlerden delil getirdim. Ya hocam sabahtan beri diyorsun mahluk, mahluk da ben hiçbir şey anlamıyorum. Nedir bu mahluk? Yani Allah'ın kelamı yaratılmamıştır. Hoca mahluk dersek ne olur ki yani sabahtan beri bunu bize naklediyorsun? Kardeşim sen Allah'ın kelamına mahluk dersen, sıfatı olan Allah'ın kelamı o zaman yaratılmıştır diyorsun. Sıfatının yaratılmış olması Allah'ın da yaratıldığına değildir. Haşa ve kella o zaman Allah yaratılmış mıdır? Şimdi Allah'ın eli, yüzü, gözü işitmesi var mı? Var. Bunlar sıfat mı? <gülüyor> sıfat. Bunları işlediniz mi? İşlediniz. Bunların, bu sıfatların tümünün yaratılmış olduğunu söylediğiniz zaman siz ne demiş oluyorsunuz? Allah'ın da yaratılmış olduğunu söylemiş oluyorsunuz. Çünkü sıfatların yaratılması zatın da yaratılmış olduğunu getirir. Şimdi sen insansın, görmektesin. İşitmektesin değil mi? Senin bir insan olarak sıfatların var. Sıfatların mahluk mu? Yaratılmış mı? Evet. Çünkü sen mahluk olduğu için sıfatların da mahluktur. Ama Allah Azze ve Celle hâlık olduğu için onun sıfatlarının mahluk olması mümkün değildir. O yüzden İmam Ahmet bin Hanbeller ve bu imamlar kelle koltukta bunu savunmuştur. Eğer biz dersek ki kelamullah mahluktur. Biz Allah'ın yaratıldığını söylemiş oluruz diyerek korkmuşlar ve bundan sakınmışlar bu küfür sözü söylemekten uzak kalmışlardır. Anladık mı kardeşlerim? Anlaşıldı değil mi? Evet. Allah azze ve celle hakiki konuşur. İnsan hakiki konuşur, Allah da hakiki konuşur. Ama Allah'ın konuşması ile insanın konuşması arasında fark var mıdır? vardır. İnsan işitir Allah da işitir. Fark var mıdır? Vardır. İnsanın işitmesini Allah Azze ve Celle sağlar Allah'ın işitmesini sağlayan bir varlık yoktur. İnsanın işitmesi insandan insana değişir. Kim insanlar hiç işitmez. Kim insanlar az işitir. Kim insanlar müthiş, muazzam işitir. Ama Allah için az çok işitme söz konusu değildir. Allah her şey mükemmel celaline layık bir şekilde işitir. O halde işitmeye hani birileri mecaz derler veya Allah-u Teala'nın elinden maksat mecazdır derler. Hepiniz bilirsiniz. Allah'ın elinden maksat mecaz yüklenler, kudret derler, nimet derler. Mecaz bir anlam yüklerler. Biz bunu doğrular mıyız? Asla doğrulamayız. Allah'ın elinden maksat elidir. Allah'ın elinden maksat onun elidir. Gözünden maksat gözüdür. Zatına, celaline layık olan el ve gözdür. Neyse kemislihi şey'un ve huva sem'i ol basir. <gülüyor> Onun benzeri hiçbir şey yoktur, o işitendir ve görendir. İnsanın asla gözü işitmesi gibi bir göz ve işitmeye sahip değildir. Allah asla bir beşere benzetilemez. O halde konuşmasına geldiğimiz zaman ben bunları Allah'ın konuşması, Allah'ın kemamı hakikidir dediğimde onları da delil getirerek bu konuda iman etmemiz gereken noktaya gelmeye çalışıyorum. Allah'ın konuşması hakikidir. Allah Cibrille konuşmuştur. Ve Cibrille konuştuktan sonra vahyini bildirdikten sonra Cibril de kime nakletmiştir bu vahyi? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme veya diğer layık olan peygamberlerin tümüne bu vahyi nakletmiştir. O halde ilk indiren vahyi, kelamı kimdir? Allah'tır. Kime indirmiştir? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aralarında aracı olan kimdir? Cibril Aleyhisselam'dır. O halde Peygamber'in okuduğu ayetler ashabına onların tümü kelamullah'tır. Ama Peygamberden çıkan ses mahluktur. Bakın buralara değineceğiz. Ne demek? Şimdi mesela ben diyorum ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin Fatiha'dan bir ayet veya İyyake na'budu ve iyyake Kur'an'dan bir ayet. Değil mi? Fatiha'dan bir ayet. Ben bu ayetin telaffuz ederken maksatım Kur'an dediğimde bu mahluk değildir. Çünkü Kur'an dediğimde Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ama ben bunu telaffuz ederken, İyyâken âbudu ve İyyâken esfa'în, bu telaffuz ise Kur'an değil, ben sadece sesimi ortaya koymaktayım dediğim andan itibaren bu mahluktur. Çünkü sesimi yaratan kimdir? O çıkan sesi meydana getiren kimdir? Allah'tır. Ama İyyâken âbudu ve İyyâken esfa'în, bu Kur'an'ın ayeti, Bakın bu okunan ayet var ya ve bu ayet, bu lafız, bu Kur'an'dır. İşte bu mahluk değil. Çünkü Allah'ın kelamıdır, sıfatıdır. Ama benim okurken çıkarttığım ve benden bir ses çıktığı için sen bu ayeti duydun. Bu çıkan ses kimdendir? Bendendir. Ben zaten yaratılmış bir varlığım. Benim sıfatlarım da yaratılmıştır. O halde benim, bakın ortaya koyduğum ses de mahluktur. Dedim ya bu konu biraz ağırdır. Belki bazı kardeşler bunu anlamakta kavramakta zorlanabilir. Evet bana bir kardeşim anlatsın bunu. Evet Abdurrahman kardeş. <gülüyor> Allah'a <'u İmla>. emanet. <gülüyor> Muhammed evet. <gülüyor> evet. Ama ben okuduğum ayetteki maksat Kur'an'dır. Lafzımdaki maksatım Kur'an'dır dediğimde ondan maksat nedir? Kelamullah'tır. Ama bu okuduğum lafız, İyâken Abudu ve İyâken Esraîn'deki ortaya koyduğum ses ise nedir? Ortaya koyduğum ses ise mahluktur. Yaratılmıştır. Yani lafız, melfuz dediğimiz telaffuz edilendir. Mesela İyâken Abudu ve İyâken Esraîn bu telaffuz edilen değil mi? Bu telaffuz edildi. Ortaya konuldu. Bundan maksatım, bakın kardeşler İyyake na'budu ve İyyake nestaîn Kur'an'dır dediğimde bu tabiri söylediğimde benim amacım bu Allah'ın kelamı okudum, demin ki o lafz ettiğim o lafız telaffuz ettiğim lafız mahluk değildir. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Arada farkı görün. Ama diyorsam bakın arkadaşlar İyyake na'budu ve İyyake nestaîn şu an benim bu telaffuz ettiğim bu ayetten çıkarttığım sesim sesi Ortaya koyduğun bir ses nedir? Mahluktur. Aradaki farkı görmeniz lazım. Biraz sonra gene buna değinmeye çalışacağız. buradan Vüsalı bir şey oluyor mesela şimdi ki Ali bir ses Allahumma En Hakkı Allahü Vüsalimiz bedi zaman mesela bu duranın bir ayet mesela bir ses duranın bir ayet neydi sesimi ortaya tüm diye desem de bir duran ayet tarif etmiş oluyor. Ali gel lafız oluyor. Bak o lafızdır. Ama bu lafızın Allah'ın kelamı olduğunu söyleyemezsin. Buna ne dersin? Bu insanın kendisinin ortaya koyduğu bir ifadedir telaffuz. Ama deminki söylediğim ne dedim? İyâken âbudu ve iyâken esnayin lafızdır. Allah'ın kelamıdır. Ama Ali Gel dediğimde bu Abdurrahman'ın söylediği bir lafızdır. Bu sana ait bir söz olabilir. Veya söylediğin o anda Ali Gel sözündeki ses de yine mahluktur. Aradaki fark çok belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Evet. Ama <gülüyor> yani Elhamdülillahi rabbil dediğimde ayet Kur'an'dan bir ayet olacak. Ayet, evet. Ayet oraya, sonuçta Allah konuşmuş olacak. Yani ben insanlar ayet dışında bir ses çıkarsa o mahlut, Evet. tabi Ayet sesin ortaya olsa, ortaya olsa, sesi mahluk olur ama ortaya koyduğu ayetin nafsı Allah'a aittir. Allah'ın kelamıdır. Allah kelamıdır. Farkı gördük mü? Evet ökeş. evet dedin, buyur. Allah'ın bir ayet okuduğunda, Allah'ın kelamı, bizden çıkan ses size mahluk. Evet, mesela Abdurrahman bir örnek verdi Türkçeden. Diyelim ki mesela, Muhammed okula gitti. Benden böyle bir cümle çıktı. Muhammed okula gitti lafzı. Allah kelamı zaten değil değil mi? Kimin kelamı? Benim kendi ortaya koydum bir kelam. E zaten o mahluk. Çünkü ben her konuştuğumu, ortaya koyduğumu veya sesimi, her şeyimi Allah'ı Allah'tan almışım mahlukum. Arada fark var. Benim ortaya koyduğum ses olsun, ortaya koyduğum o yazı olsun, kelime olsun hepsi mahluk. Ama "iyyake nabudu ve iyyake nase'in" dediğimde bu lafız bundan maksat Kur'an'dır. Çünkü ben bunu kastediyorum. Allah'ın kelamıdır bu mahluk değil ama ortaya koyduğum sesim ise nedir? Benden çıktığı için çünkü ses yaratılmıştır. Ben burada sesin yaratıldığını söyledim. Arada farfi gördük değil mi? Ama Allah'ın kelamının mahluk olmadığını söylemiş olduk. Şimdi Kur'an, Kelamullah Allah'ın kelamıdır, konuşmasıdır. Kim Allah'ın bir sıfatıdır? Hani Allah-u Teala'nın kelam bir sıfatıdır. Derse bu şekilde ona mahluk sıfatını vermemiş olur. Ama hem Allah'ın kelam sıfatıdır demekle beraber o sıfat da mahluktur demiş olursa bu adam ne yapmış oluyor? Allah'ın kelamının mahluk olduğunu, sıfatının mahluk olduğunu söylemiş oluyor. Biz ehli sünnet ve cemaat olarak böyle bir şey söylenmiyoruz. Nasıl ki Allah'ın eli, yüzü, gözü sıfatı mı? Sıfatı. Biz bu sıfatların varlığına iman ediyor muyuz? Ediyoruz. Kur'an ve sünnetle sabit mi? Sabit. Biz bu sıfatların yaratılmış olduğunu söylersek, Allah'ın zatının da yaratılmış olduğunu söylemiş oluruz. Bunu da birisi açıklasın. Tane tane gideceğiz. Anlıyor, anlıyor gideceğiz. Öyle metni bitirmeye gerek yok. Yani paragraf, paragraf gidelim ki sonuna doğru rahatça açılalım. Demin biz ne dedik? Allah'ın bir ayetini okuduğumuzda Kur'an'dan bir ayet ifade ettiğimiz, ortaya koyduğumuz o ses benim kendi sesim olduğundan ki benim de tüm sıfatlarım mahluk olduğu için sesim de mahluktur. Ama o okuduğum iyyake nabudu ve iyyake nestaîn Allah kelamıdır. Sonuçta o Allah'ın kelamı mahluk değildir. Çünkü sıfatıdır kelam. Bunu işledik. Ben demin de anlattım. Yani diğer sıfatları nasıl mahluk değilse Allah'ın kelamı da mahluk değildir. Neden böyle demek zorundayız dersek ne olur? Sizlere sonra sonra bunları işleyelim. Evet. Evet Selahattin. Şimdi hocam, burada dediğiniz üzere Kur'an Allah'ın kelamıdır ve aynı zamanda bu Allah Azze ve sıfatıdır ki bu ehl sünnet ve cemaatin görüşüdür. Kişi burada eğer derse ki ben Allah Azze ve Celle'nin sıfatı olduğuna inanıyorum. Kelam da Allah'ın sıfatıdır. Fakat İsa Aleyhisselam ile konuştuğunda Allah Azze ve Celle bu konuşmayı yaratmıştır. Neyse bu kimse hata etmiş olur ve Allah Azze ve Celle'nin keramını iptal etmiş olur ki Allah Azze ve Celle biz İsa'ya seslendik. Demekle Allah Azze ve Celle hem sesinin olduğunu hem de konuştuğunu beyan etmekte. Evet. Güzel. Başka? Kim anladı? Evet Yakup. Hocam bu sıfatı yaratmış Bu işte tehlikeli, bir... tehlikeli de ne anlama gelir? Allah'ın u sıfatının yaratılması niye gerekli kılar o zaman? Allah'ın da, Allah da yaratılmasını gerekli kılar. Ben görüyorum, ben işitiyorum. Çünkü görme, işitme sıfat. E benim görme, işitme sıfatım Allah tarafından bana yaratılmıştır. Sıfatımın yaratılmış olmasından dolayı da insanım. Ama Allah için bu böyle müstahil, mümkün değil. Allah Azze ve halık, yaratandır. Yaratanın hiç sıfatları yaratılır mı? Yani zat ile sıfat arasında bir bütünlük vardır. Zat halıktır, sıfat ondan birer parçadır. Sen bir parçanın yaratıldığını söylersen o bütünün de yaratıldığını ifade etmiş olursun. Doğru mu değil mi? Şimdi sıfatlar zatı oluşturur. Mesela bir ağacın dalları, meyveleri değil mi? Yaprakları, bütün bunları olmadığı zaman o ağaca ağaç diyebilir misin? Onun dallarını, meyvelerini iptal edersen ona ağaç demem mümkün olur mu? geleceğiz? Şimdi Allahu Teala'nın sıfatı işitmesi var, görmesi var. İşitmeyi kim yarattı o zaman? Görmesini kim yarattı o zaman? Nasıl olacak? Yani o zaman yaratılmıştır derse, Allahu Teala'nın sıfatına layık, yaratmaya layık olan hangi varlık var? O halde ne diyeceğiz? Burada sıfatın yaratılması, işitmesinin, görmesinin, elinin, yüzünün, artı sıfat sadece yani işitme, görme gibi bu fiillerle de değil. Allah'ın eli var, yüzü var, gözü var. Sen Allah-u Teala'nın yüzünün gözünün yaratıldığını söylemekle, izatının e zaten yaratıldığını söylemiş olursun. Anlaşıldı mı? Burayı anladık. Son nokta. Bir kardeşimiz bana anlatsın. Dedik ki Allah-u Teala'nın, evet idir sıfatlarının, sen söyle, ne anladım? Hocam Allah'ın sıfatlarından evet. zaten Allah'ın zatı sıfatları ve bir bütündür. Ondan herhangi bir isim olduğunu söylersek Hı. ve herkimi keram olsa, Allah'ın evi olsa, Allah'ın evi olsa Evet. evet şimdi bu tabi bu bilgiler bir altyapı gerekli kılar daha önceden altyapılarımız olsa bunları kavramak anlamak noktasında herhangi bir sıkıntımız olmaz Kenan değerli kardeşlerim lafzın harfin anlamın ve sesin ihtiva ettiğidir bakın ben bunun üzerinde demin durdum ve not ettiniz mesela konuştuğumuzda mesela örneğin bir cümle örnek vereyim Muhammed okula gitti bu bir kelam mı? Kelam. Çünkü kelimelerden oluşmuş, anlamı belli, sustum, herkes tarafından anlaşılıyor. Muhammed okula gitti. Ve sadece Muhammed geldi. Peki bu Muhammed geldi bir lafız mı? Nedir lafız? Lafız Muhammed geldi. Arapçada lafız diyoruz biz buna. Lafız. Bu lafız. Muhammed geldi. Muhammed geldi harflerden oluşur mu? Muhammed me u H harflerden oluşur. Doğru mu? Evet. Muhammed geldi bir anlam ifade ediyor mu? Evet tabi Muhammed gitmedi dedi hoca. Muhammed geldi dedi. Muhammed oturuyor deme. Çünkü hepinizin kafasında Muhammed geldi diye bir anlam çıktı. Doğru mu değil mi? Bu anlam. Peki Muhammed geldi bir ses çıkıyor mu? Zaten sesim çıkmazsa siz anlar mıydınız? Evet Muhammed geldi dedim ses mi? Zaten siz benim sesimi duymasaydınız bunun, yani Muhammed geldi anlamını çıkartamazdınız. Lafzı duymamış olurdunuz, harfleri de oluşmadığını görürdünüz. O halde şimdi ben Allah'ın kelamına geliyorum. İyyâkenâ budu ve iyyâkena staîn. Bir lafız mı? Lafız. Harf var mı? Var. Anlam var mı? Sadece sana ibadet eder ve senden yardım bekleriz. Peki bunda bir ses var mı? Ses var. Bütün bunlar kelamı oluşturuyor. Yani biz Allah'ın kelamının nasıl olduğunu iman ediyoruz. Lafz olduğuna, harf olduğuna, anlam olduğuna, ses olduğunu iman ediyoruz. Tamam. Açıklayın. Açıklayın bakayım. Evet Muzaffer Hocam. Biz Allah'ın kelamının içerisinde lafız olduğunu, harf olduğunu, ses olduğunu ve anlam olduğunu, olduğunu inanıyoruz. Doğru. Allah razı olsun. Evet. Başka bir kardeşimiz daha. Başka. Evet Hanifi. Biz Allah'ın e, kelamının içerisinde lafız olduğuna, anlam olduğuna, harf olduğuna, kembe olduğuna iman ediyoruz. Evet. Anlam olduğuna ve ses olduğuna. Söylediğim bu şeyin zaten şerham delilleri var. Aklınıza vurun. Akıl zaten bunu doğrular mı doğrulamaz mı? Yani burada lafız olmalı. Burada harf olmalı. Burada aynı zamanda anlam olmalı aynı zamanda ses olmalı. Ama bazı fırkalar geleceğiz, belki bugün yetiştiremeyiz ama önümüzdeki haftayı yetiştiririz. Bunlar Teala'nın lafzı olmadığını, lafzı olmadığını, harfi olmadığını iman ediyor. Sadece diyor ve sadece anlam vardır. O anlamı da ibare veya hikaye. Onu da Allah'ın yani sözüne benzer bir şey olarak tam anlamış ve ifade etmiş dolayısıyla biz burada onların görüşlerine de değineceğiz ama ilk etapta adım adım merhale merhale gitmeye çalışacağız diyelim ki ben insan dedim insan daha iyi anlamanız açısından bir örnek daha insan ruhtan ve cesetten oluşan bir varlık doğru mu değil mi insan ismini alabilmesi için insan ruh ve ceset olması lazım mı lazım ruhsuz insan olur mu Cesetsiz insan olur mu? Kardeşler, kelamı olmayan, Rahman ve Rahim olan bir Allah olabilir mi? Biz kitap ve sünnetin ispat ettiğini ispat ediyoruz. Şimdi bazı fırkalar öylesine hani kelam vardır dersek diyor, Allah'ın konuşması vardır dersek diyor, şunları da, şunları da gerekli görmemiz, lazım görmemiz gerekir diyorlar. Biz diyoruz ki şimdi Allah için sen Allah'ı görmediğin halde Allah hakkında o yüce zatın hakkında tasavvurun ona gücün yetmediği halde nasıl oluyor da eğer istiva dersem şu şu gerekli nuzul dersem şu şu gerekli eğer ben Allah'ın görünmesi kıyamette dersem görünmek için şu şu gerekli eğer ben Allah konuşuyor dersem konuşma için dil lazım ağız lazım iki tane dudak lazım boğaz lazım Bunlar gerekli demeye kalkarsam ben o soruyu sorarım. Sen niye bunları gerekli görüyorsun ki? Sen Rahman ve Rahim olan Allah'ı gördün mü ki? Sen görmediğin Zat-ı Zülcelal'a iman etmekle sana bildirdiğini doğrulamakla mesul iken niye kendin sürekli bir şeyleri şu şu şu gerekli diye kafandan Allah'a bir isim veya sıfat arıyorsun? Allah'ın inmesi için şu gerekli. Allah'ın istivası için şu gerekli. Allah'ın görülmesi için şu şu şu gerek, Allah'ın konuşması için şu şu, şu gerekli. Bütün bunlar, bu iddialar, bu teviller batıl mıdır? Batıldır. Aslı asları yoktur. O halde kardeşler, insan ruh ve cesetten oluşuyor dedik. İnsan ismini alabilmesi için bu kişiye gereksinimi var değil mi? Zorunlu. Ama biz Allah hakkında ille bir sıfatı ispat ederken şu gereksinimine de şu gerekliliğe de, şuna da lazımdır deme hakkına sahip değiliz. Her zaman dedik Allah'ın isim ve sıfatları tevkifidir. Yani Kur'an ve sünnetle sabittir. Allah kitabında ve Resulullah sünnetinde Rabbime layık gördüğü hangi ismi verdiyse vereceksin, hangi sıfatı verirmiş, onu vereceksin. Aklından bir sıfat ve isim aramasına asla girmeyeceksin. En sünnet Allah'ın kelamına mahluk değildir derken aynı zamanda kelamın içerdiği, bakın burayı da yanlayalım, lafzın da harfin de, anlamın da sesin de mahluk olmadığını söylemiş olur. Tamam mı? Allah'ın kelamı vardır dedik. Kelam dedik lafızdan, harften, anlamdan, sesten oluşur dedik. Allah'ın kelamı mahluk değildir dediğimiz gibi Allah Azza ve Celle'den o kelamından meydana gelen oluşumuna sebebiyet veren lafuz da, harf de, anlam da, ses de mahluk değildir. Mahluk'tur derseniz lafzım o zaman sıfatın da mahluk olduğunu gerekli kılar. Dersen ki allah Teala'nın ortaya koyduğu da mahluk o zaman yani kelamı oluşturan şey de mahluk olur. Şimdi ben İnsan dedim, insan ismi ruh ve cesetten meydana gelir değil mi? Demin dedim. Ruh ve ceset sıfat mı? Sıfat. Bunlar yaratılmış mı? Yaratılmış. Yaratılmış olduğu için bu sıfatlardan insan mahluktur. Ama Allah için sen nafsu mahluktur. Veya harfın mahluktur. Yani Allah-u Teala'nın kelamında meydana gelen o lafız, o harf, o anlam, o ses mahluktur dedin mi? Allah'ın mahluk olduğunu, kelamın da mahluk olduğunu söyledin mi? Allah'ın zatının da mahluk olduğunu söylemiş oluruz. Evet, Allah'tan lafızla, sesle, anlamla, harfle çıktı. Sen bunların da yaratılmış olduğunu söylemen, Allah'ın da yaratılmış olduğunu söylemen. Ben insanım, gören, işiten, duyan, ele olan, yüzü olan, gözü olan, uyuyan, yiyen, içen, koşan, hasta olan. Ben bütün bu sıfatları taşıdığım için, ortaya koyduğum için mahlukum. Çünkü beni bir yaratan var. Ama Allah bir kelamı Cebrail'e bildirirken Cebrail o hakiki anlamda onu ses olarak, anlam olarak, harf olarak, lafuz olarak işitir. Şimdi ben önce doğru akideyi vereceğim, Sonra bu akideye muhalif olanları zikredeceğim. Şimdi aynı anda hem muhalifleri hem de aynı anda doğruyu vermeye kalkarsan buna beynimiz bulanır. Anlatabildim mi? Önce doğru akideyi doğruları anlatacağız. Şimdi zaten birinci maddede henüz yani sünnetin inancını söyleyeceğiz. Sonra ikinci madde, üçüncü maddede mutezilenin, cehminin sonra eşalilerin, kullabiyenin ve matudilerin inancını ortaya koyacağız. Bakacağız Hakikatte de bunlarla ehl sünnet arasında bir ittifak var mı yok mu hep beraber göreceğiz. Allah'ın kenamı lafızdan dedik harflerden anlamdan seslen oluşur. Bunların hepsine ne dedik Allah'ın kenamıdır dedik. Lafız harf mana ses neyi meydana getiriyor? Kelamını Rabbimin meydana getiriyor. İşte bu bizim ehl sünnet ve cemaatın akidesidir. Yani biz bunu kafamıza yerleştireceğiz. Yeniden diyelim ehl sünnet akidesi neymiş? Kelamullah, lafızdan, harften, anlamdan, aynı zamanda sesten oluşmakta bu bizim akidemizdir. Allah'ın kelamı hakkında bunun dışında erdi sünnet dışı bir görüş, değerli kardeşlerim erdi sünnet dışı bir görüş vardır, birçok görüşler vardır ama doğru olan görüş budur. Şimdi ben lafız nedir, harf nedir demin aslında açıkladım. Anlam nedir, ses nedir onlara da yeniden kısaca değinelim. Biraz devam edelim. Lafız nedir dedik? Demin okuduk değil mi? İyyâken âbudu ve iyâken bir lafızdı. Veya Kur'an'ın haricinde bir hadis söyleyin. Ameller ancak niyete göre. Bu hadis mi? Hadis. Bu söz peki mahluk mu değil mi? Mahluk. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü, Allah Resulü'nün ortaya koyduğu bir sıfatı mahluk mu değil? Tüm hadisten mahluk mudur o zaman? <gülüyor> Müstesna. Yani Allah'tan geldiği müddetçe ona biz mahluk demeyeceğiz. Ama Allah'ın haricinde ister bir peygamber söz, ister bir insan, sani, salih bir ne diyelim sahabinin veya tabiinin veya bugünümüzün imamlarının, alimlerinin sözleri olsun. Hepsi mahluk mudur? Tamam. Mahluktur. O halde Ama ya ve dediğim zaman bu lafız Allah'a nispet edersem mufsuk. Bakın bu tabir daha doğru ve daha güzel. Allah'a nispet edersen bu lafzı bu Allah'ın kelamıdır. Eğer ben bu lafzı insana nispet edersem yani ses olarak çıkartmasına sese nispet edersem bu bu çıkarttığım ayetteki ses mahluktur. Tamam mı? Allah razı olsun. Harf nedir? Bu ayetlerde veya deminki söylediğiniz hadislerde meydana gelen harfler. Allah'ın ayetinde o harfler mahluk mu? Değil. Lafız nasıl mahluk değilse o harfler de aynı zamanda Allah kelamıdır, mahluk değildir. Anlam nedir? Ortaya koyduğumuz iya kelamıdır ve iya Anlamdır değil mi? Sonuçta bu da bir mahluk değildir. Ses nedir? Rabbimizin nidasıdır, seslenmesidir. Demin ne demişti Rabbul Alemin mesela ayeti celilede? Şurada ayette Ya Musa inni ene rabbik Ya Musa ben senin Rabbinim. Burada seslendi mi? Seslendi. Ve Allah ya İsa. Allah hani İsa'ya dedik. Allah dedi, seslendi, nida etti. Tüm bunlar Allahu Teala'nın kardeşlerinin konuştuğunun açık bir delilidir. Sesi de ortaya koymuş olduk. Peki, Kur'an okuyan bir kimsenin Kur'an okurken okuduğu ayetler, o halde son noktayı koyalım. Okunan ayetler Allah'a nisbet edilirse mahluk değil, sese nisbet edilirse, sese nisbet edilirse o çıkartılan ses mahluktur. inşallah bunu ortaya koymuş olduk. İbni Teymiye de zaten bize bunu ortaya koyup İbni Teymiye diyor ki Kur'an harfi ve manası olan Allah'ın kenamıdır. Yani hem lafzı çünkü lafız neyden meydana gelir? Harften meydana gelir. Manası derken mana Türkçe'de nedir? Anlam ortaya koyma. Anlam demek. Yani manası ve harfi olan Allah'ın kenamıdır. O halde biz şu ana kadar 55 dakikada buraya kadar geldik. Ben bundan öteye geçmeyeceğim. Sadece ve sadece dersi bitirmiş olacağım. Ancak yeniden bir tekrarlayabilirsek bazı kardeşler de hayırlı olun. Önümüzdeki ders Kelamullah konusunda 3 tane mezheb görüşüne değineceğiz. Birincisi el-i sünnet ve cemaatin inancına ikincisi ise el-eşhariye, ma'turidiye ve kullabiyenin inancına ve üçüncüsü olaraktan da mu'tezile ve cehmiyenin görüşüne Bakalım bu üç tane furkanın arasında fark yok mu? Bunları göreceğiz. Hepsini bir çırpıda işlememiz hepimizin değerli kardeşlerim konuyu anlamasına zorluk getirebilir. Şimdi kısa ve öz tekrarlıyorum. Biz Ahmet bin Hanbel'in şu lafzına değerli kardeşlerim deyindik. Ve'l-Kur'an ve Allah ve'liyse bi mahluk. Kur'an Allah'ın kenamı olup mahluk değildi. Yaratılmış değildi. Yaratılmış değildir demek zorundaydım. Neden? Çünkü mahluk değildir dediğim zaman Rabbimin kenamını, sıfatını yaratılmamış olarak kabul etmiş oluyorum. Ben Rabbimin kelamının yaratılmadığını söylemekle o zatının yaratılmadığını kabullenmiş oluyorum. Eğer dersem ki yaratılmıştır, yaratılmıştır demekle ben bu Kenemi kabullenmekle, bu inancı doğrulamakla Allah'ın da yaratılmış olduğunu söylerim. Ben dersin sonunda önümüzdeki hafta Ahmet bin Hamden'in cehmilerin sözlerini nakledeceğim. Sultanın önündeki münakaşalara değineceğim. Hele yani o mahluktur diyenlere 3 soru sorulacak. O 3 sorunun cevabını bunlar verebilecek mi? Hep beraber şahit olacağız. Tamam. O halde mahluk değildir dedik. Allah'ın kenamı kenamullah'tır dedik. Lafızdan, harften, anlamdan, seslen oluşur dedik. Bizim okuduğumuz her bir ayet, o ayet Allah'a nispet edilirse kelamı Allah'tır dedik. Okuduğumuz o ayet sesi nispet edilirse o insanın kari dediğim Kur'an okuyucusunun ortaya koyduğu bir sestir. Bu da mahluktur dedik değil mi? Ben Allah'ın kelamı olduğunu söyledim. Allah'ın kelamına dair Kur'an'dan, sünnetten, selef önderlerinden deniler getirdim. Zaten İmam Ahmed bin Hanbel'in metni üzerinde konuştum. Bununla beraber İmam Melaka'i'den olsun, İbn Cerir Eftabari'den olsun, Ebu Yusuf ve İmam Ebu Hanife'den olsun. Daha aslında birçok imamlardan getireceğimiz denilleri sizin muhtasa bir şekilde özetledik. Ve dedik ki Allah'ın kelamı vardır. Allah Kur'an'da meleklerine, Allah peygamberlerine seslendiğinden haber vermiştir. Allah'ın seslenmesine dair ayet ve hadisler getirdi. En meşhur hadisimiz olarak ne diyordu Resulullah Tirmizi'de sahih gelen hadiste? Ey kavmim siz beni Allah'ın kelamını anlatmaktan, tebliğ etmekten men mi Evet bu hadis Allah'ın kelamı olduğunu açık bir denildi. İnşallah haftaya da üç mezhebin görüşünü işleriz. Zaten deminden beri anlattığımız Ehli Sünnet'in inancıydı. Önümüzdeki hafta biraz daha Ehli Sünnet'in inancının boyutlarını açıklayacağız. Sonra da diğer fırkaların itirazlarına veya onların tanımlarına değinmeye çalışacağız. Subhanek Allahumma ve bihamdik